Devam ediyoruz. Açık Radyo'da, Açık Dergi programındasınız. Canlı yayındayız. Ot dergisini konuşacağız. Alev Karaduman, Seçil Türkkan ve Faruk Kaya bizlerle beraber. Kalabalık ekip ama dergi daha kalabalık. Onunla aynı sene konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. <gülüyor> Ot dergisinin Mart sayısı çıktı. Mart sayısı biraz Doğru. önden çıktık ama Mart sayısı doğrudur. Evet, haberler de önceden geliyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Ot dergisi öncelikle kaç kişiden oluşur? Ne zamandan beri? ...bu şeyin içindesiniz... Ee, ...işin ya da hengaminin... ...nasıl dersek? E, bu işin, ben Faruk Ayah var arada. evet ...seçil ve alev olmadığına göre... <gülüyor> ...seslerden anlaşıldı... o <gülüyor> dergisinden... ...önce ben... E, ...bu şey başlama şöyle diyebilirim... ...ben Öküz dergisi... Yani Hı -hı. ...iyi bir okuyucuydum öküzde Hı -hı. ...yani oraya şiirler gönderen... Yani ...yazılar gönderen birisiydim... ...daha sonra Öküz'den sonra... ...hayvan dergisi Hı -hı. oldu işte o birkaç şiirim işte yazım ya da yayınlanmıştı öküzde. Hı hı. Orada ilk sayısında zaten e, okur mektuplarından bir şeyimiz vardı. Sayfamız vardı. Orada ha. kendi adımı gördüğümde Aa, yani öküzden alıntı ama hayvanda da böyle bir sayfa olacak denildiğinde. Ondan sonra hayvana gittim. Böyle gide gele hayvanla başladım. <gülüyor> hayvanla çalışmaya başladım. Daha şu anda zaten penguen ikisi var. Hı hı. Ve hayvan da kapandı, öküz de kapandı. Birkaç yıldır da hani bu tarz bir dergi olmadı. Bunun başlangıcı da sekiz aylık bir süresi var aslında. Epeymiş. Yani böyle bir dergi çıkaralım mı, çıkartmayalım mı? İşte Metin Üstündar'a var mı böyle bir dergi gerek gibisinden ya da hani çıkarsak okur mu gençler acaba? Var. var? Evet. Peki şey, alfını evet. bölmedi umarım yok da. Yok. Biraz önce dedin ya hayvan öküzün kapandığını zaten biliyoruz ama şimdi... Hı -hı. Bu, para nedeniyle mi kapandı tamamen yoksa hani bir şekilde Yok Öküz sayısın... zaten e, bilim kadarıyla hani ben Öküz'ün içerisinde çok olmadım ama Öküz zaten hani veda ederek kapandı. Hani başka bir evet. dergide buluşuruz diye kapandı Öküz. Hani eğinçli bir kapanış. Evet, e, son kapağını hatırlıyorum ben. Hatta ciltlerinden birisinin de kapağıydı o. Bütün e, yazarların, çizarların işte çalışanların bir fotoğrafı vardı el sallayarak. Hani buluşuruz hadi eyvallah. Yani bu kadar yani yeter gibi Hı. öyle bir şey oldu. Hani başka bir şey. Yenilenmek yapmıyor. gerekiyor. Evet. Baştan düşünmek gerekiyor. Biki evet, bahsettim. Hayvanda o dediğiniz gibi o o da teknik yani maddi e, bambaşka bir şeydi. Hani dergiyle Hı. alakalı değil ama diğer tarafta hani bunun sonuçta burası bir işletme. E, bunun matbaası var. işte Hı. kağıdı, bilmem nesi var. Öyle o sebeplerden dolayı ona bir sıkıntı oldu kapatmak gerekti. Evet. Peki bu otun belli başta iddiaları var. Biz de dergi elimizde tutuyoruz. Bir kere her şeyden evvel mizah dergisinin olmanın da bir adım ötesinde. Evet. Daha epey ötesinde. Hatta İyi. bazıları acaba fazla edebiyat mı diye de düşünebilir mizah dergisi e, niyetiyle eline alanlar. Şimdi olanlar. bizim düşünmemiz şöyle. Şimdi ben, yani Penguin'e de bulunduğum için yani ve ben de hani okur olarak ııı ...mizah dergisiyle başlayan birisiyim. Hı -hı. Daha sonra... ...ama mizah okurunda da şimdi... E, ...Leman'ı, yani işte Penguin'ı uykusu okuyan bir çocuk... ...yani gençler var, çocuklar var. Hı -hı. Biraz daha ötesini isteyen çocuklar da var. Hani yazı evet. da olsa biraz daha... ...hani böyle edebiyat Hı -hı. da olsa... ...ben bunu da okurum diyenler var. Ya yani onu, biraz onu yakalamaya çalıştık. Yani... yani ...zaten bizim sabahlamalarda... Ulan bir köşemiz var otlarken diye belki baktıysanız evet. orada da evet. hani onun esprisini de yaptık. Yani Doğan görünümü Şahin gibi mizak görünümü edebiyat mı yapıyoruz şimdi biz evet, evet, evet, evet. evet aslında amacımız o hani o gençleri de biraz yakalayabilmek. Evet. Ya çünkü başından beri şeydir hani ne bileyim ilkokulda beri ne bileyim ortaokulda lisede. Yani edebiyat ve sanat biraz hani böyle kasan bir şeymiş gibi tanıtıldığı için böyle ürker sanki gençler çocuklar. Evet. Yani o olmasın. Yani o dozuyu yakalamaya çalıştık açıkçası evet gene de ağır ağır edebiyat da olmayacak tam da dediğin gibi aslında şimdi bu derginin bir diğer şeyi arka bir ipucu var arka tarafta dinleyici, okuyucusuna da açılacak Hı -hı. esasında amaçlarından bir tanesi o inter interaktiflik mevzu Hı -hı. ama bütün bunlara gitmeden önce Alev'le de kısaca konuşalım ve seçilde siz nasıl dahil oldunuz biliyorum çok yani temsiliyet gibi oluyor burada Hı -hı. burada olmanız ama bir yandan hani senin yazdığın yazım mesela Ali Hı -hı. Masumiyet Müzesi Hı -hı. hakkında bir... güzeldir. Yani güzel bir proje. Aynen. Aynen. Aynen. <gülüyor> Devamı Aynen. gelecek Aynen. mi bilmiyoruz tabii. Aynen. İyi bir <gülüyor> Bir proje mi? <gülüyor> yani şöyle bir şey nasıl dahil olduğumla başlayayım işte. Faruk'un da anlattığı gibi 8 ay önce onlar kendi aralarında işte Metüs'le e, Öküz okurlarıyla hı hı. işte böyle bir dergiye ihtiyaç var mı diye konuşup çalışmaya başladıklarını ama daha fikir olarak ne yapacağımızı tam hı hı. ne yapacaklarını tam bilemedikleri bir noktada ben de bir 6 ay önce dahil oldum hı hı. E, tanıştım onlarla hani ve hani o zaman ilk dahil olduğumda dergide en genç insan bendim. Ve hani ben sürekli onlara şeyi anlatmaya çalışıyordum. Böyle bir dergi çıkarsa vallahi okunur. Neye tereddüt ediyorsunuz yani. <gülüyor> Çünkü bunu isteyen insanlar var. İnsanlar enstitü dergisi gibi edebiyat dergileri okumak istemiyorlar. Evet. Bu sıkıcı bir durum. Edebiyat böyle bir şey değil. Sanat böyle bir şey değil. Hı -hı. Deyip hani e çıkmasında böyle kendimce çok büyük bir motivasyonla yükselerek böyle devam etmiştim. Evet. Ya evet. Buyur. Bir de senin yazın aslında şimdi Masumiyet <gülüyor> Müzesi hakkında bir yazı. O Masumiyet Müzesi çok büyük bir proje. Evet. Hepimiz biliyoruz. Çukurcuma'da gitmiş olanlar da vardır. Ama bunu birazcık da aslında şey tarafından hayat tarafından bakıyorsun <gülüyor> mevzuya. <Komşu> Daha <gülüyor> somut ya, üzerinden. Yani. Zaten hani öküzün de hayvanın da bizim dergide de olmasını istediğimiz ruh hani e, sokağın da içine girerek bir şeyleri ters köşe yaparak bakabilmek, <gülüyor> gerçek tarafını ortaya çıkarabilmek olduğu için hani evet. benim de yazda ben hani hakikaten iki buçuk senedir Masumiyet Müzesi'nin komşusuyum veya yani kalkıp işte e, bunun bir sürü haberi yapıldı zaten. Herkes süreçle ilgili konuştu, şunla ilgili, evet. bununla ilgili. Ama bir de işin başka bir perspektifi var ki gerçekten o müzenin yaşadığı hayata dahil olduğu bir kısım var. Ben evet. de hani bunu denen, yani şanslı bir insanlardan biri olarak hani işte komşu komşu diye bir format geliştirip işte Hı -hı. ileriki sayılarda da mesela başka spesifik yerlerin komşularını dinleyip onların gözünden oraları Hı -hı. anlatmak şeklinde. Öyle bir format geliştirdik. Güzel de gelişti. Sonra başka kişilerle de konuştuk sokaktan falan. Hı hı. Hani tadı tuzu olan bir şey olsun. istediğimiz için evet. böyle oldu. Evet. Ellerinize sağlık. Teşekkürler. De... Dinleyiciler için hani şey yapalım hani bu proje, bu sayfa. Yani var olan dediği gibi komşu, hani biller komşu komşu sayfası. Hı hı. Bilinen bir yer. Yani çok bilinen. Hı hı. Masumiyet Müzesi. Ama onu gidip Orhan poma değil de onun hemen yanındaki bir dükkana o dükkandaki abiye sormak ya da ne bir bileyim ot, oturan kimse onun komşusu. Yani hı hı. o oradan Onların fikirlerini Hı. almak gibi çıktı. Evet. Bu sevdiğim bir köşe. <gülüyor> evet. ya bir de zaten aslında şey hani otun tarzını da genel olarak evet. tamamen belirten bir şey. Bu Mesela Godzilla çok benim e, böyle fısıltı gazetesi şeklinde etrafta duyduğum evet. bir şahsiyettir. Hı. Ama senin onunla konuştuğunu burada görmem çok güzel bir espri oldu. Mesela hemen yanında Turgut Yüksel'in işte kentte hayatta kalamama rehberi gibi evet, evet. bir yazısı <gülüyor> var. Normalde. Bir de bir yandan şey çok ilginç yani bir güzel tabii ki de. Bu hayvan ve öküz geleneğinden gelen bir şey diye tahmin ediyorum ama... ...ters köşe yapmak mesela bir an Keskin'in bir şekilde fotoğraflarını evet. görüyoruz. Hı hı. Yani çok alakası olmadığını düşündüğümüz bağlantılar kuruyor. Canavar, baranavarın hı hı. bir öyküsü var. Bu e, ilişkiler bütünü. Hani çok kalabalık bir ekip aslında daha önce gelen e, geleneğin de bir parçası mı? Yani siz bu insanlara nasıl ulaştınız? Aslında çok kabaca bunu sormaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o şöyle bir şey. Şimdi tamam yazarımız var. Yani, bir de o dediğiniz gibi hani o insanlar... Hani mesela Sıla var, şarkıcı Sıla var evet, mesela. Evet. Şarkı sözlerini bilirsin, şarkılarını bilirsin. Ama biz yani o, o yazmayı da çok seven, yazan da birisi. O yüzden bir fotoğraf altı diye formatımız var. Hatta şey dedi, hani ben ileride de belki yazabilirim gibi öyle oldu. Yani bilmediğimiz özellikleri var bu insanlar Yani sonuçta onların, yani onların da hmm. yani ne bileyim... Okumayı seviyorlar işte başka şeyler de yapıyorlar dediğiniz gibi bir hangi şair onun bir şiirini yayınlamak değil sadece hı hı. E fotoğraf da çekiyormuş İstanbul'a kuş kondurdum diye hani güzel birkaç sözüyle birlikte öyle bir iki sayfalık hem de bakıp rahatça hani ok bakıp geçebileceği okurların fazla yormadan öyle bir şey yapmak istedik yani. Hı hı. Mesela bunun yanı sıra aklıma gelen iki yazı. Bir kere hani Sirus Rüyam derin romanından bir bölüm var o evet. ayrı ama bunun yanı sıra İnci ve Halit Turhan'ın yazılarına baktığımızda orada evet, ya ağırlıkları var. Ağır, ya ağır yazı tam bunları ben çok diğerlerini bakıp hemen geçmek isteyen böyle ya hepsi olsun gibi aslında evet. ya bir de artık şey de oldu ben eski olanlarda biliyorum şimdi artık ne bileyim bir Twitter var bir artık internet alemi çok değişti. Ve çok uzun yazı değil yani gençler böyle bir bakıp hemen okuyup geçmek istiyor gibi bir hissiyat var bende. Hani bir kitap okudum ve hayatım değişti değil de artık bir cümle okudum ve <gülüyor> onun için e, e, şey yaptık çizgilerle e, İhsan Oktayanar e, karakterleri e. var. Ve orada yani çizgiye bakmayı işte miza okuru seviyor. Çizgisinin sen çizgisine bakıp hemen yanında onun bir cümle görmesi. Aa, bakıp altına aa, bu kitaptanmış evet ve ilgisini çekerse de o kitaba gitmesi. Ya olabilir. Evet. İnternet mecrasına da saçılacak dergi ama konuşur muyuz bilmiyorum. Seçil sana dönelim burada. Evet, dönelim seçil, tabii. Seçil mikrofon bu mikrofona çok alışkın olduğun için herhalde heyecanlanmadın <gülüyor> evet. ve ...böyle Anladım. duruyorum. Seçil Türkkan derginin bir parçası... ...hatta ilk başta senin sayende... ...haberdar olduk onun için. Teşekkürler. Aynen. Evet, Bunu söyleyelim. Ederim. Ee, senin için nasıl durumlar? Ee, benim için aslında ben dergiye en son katılanlardanım. Hatta benimle ilgili şey var... ...Kaymak tarafına denk geldi. sen... ...seçil <gülüyor> deniyor genelde. Çünkü hani sekiz ay boyunca birçok şey olmuş. İşte bir, bir derginin... <gülüyor> ...yapım aşaması vesairesi... ...kısmında evet. birçok şey... ...oluyor tabii elbette... Ee, Benimki bir ay önce oldu. Yine ekipten tanıdığım Erdem vasıtasıyla ben dergiye dahil olmuş oldum. Ki daha öncesinde de biliyordum ve çok heyecanlanmıştım zaten. Ve aslında sanırım benim de böyle yapmak istediğim şey bu. Aynı zamanda okumak istediğim şey de böyle bir dergi olurdu diye içinde olmuş oldum ben de. Evet. Yani en önemli <gülüyor> kısmı o aslında zaten galiba. Yani evet. okuyacağınız dergi yapmak bu da aslında. Bu arada evet, bağımsız bir şey. dergi olduğunda düşünüyorum. Söyleyebilirsin herhalde değil mi? Bir an manada. Bağımsız derken. Yani bağımsız <gülüyor> derken hiç herhangi bir ajandası yok aslında. Biraz sanki gündeme hemen cevap verme niyetinde. Hani öyle söyleyeyim. Herhangi bir... Yani siyasi... Politik. Nasıl çevireceğim bakalım? Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yani şimdi zaten şey hani aylık bir dergide... Kendi gündemini belirleme gibi bir şey hı. oluyor sanırım. Öyle bir şey mi hı hı. kastettim? Ya onun da biraz hani ne bileyim hı. Mart'tı işte <gülüyor> şey gibi evet kadınlarla ilgili bir şey yapmalıyız. Formatımız bu olmalı gibi. Hı. Hı. Evet, öyle hı. bir şey hı. yok. Ee, yani. Öyle, yani onu ya, yaptık biraz ya, yapılıyor. Galiba. Biraz evet. oluyor zaten o. Yani çünkü hı. yazan kişiler sonuçta yaşayan yani bu, o ayı o, o, o, o ne varsa onu hissederek hissiyatıyla yazıp hani yazılarını gönderiyorlar ve belki içindeki işlerden hani bağımsız içindeki işlerden o zaten bir şey yapıyor bir şekilleniyor yani hmm. zamanla burada ne var yani bu şöyle bir yazı var böyle bir yazı var Bağımsızlar gerçekten hani biz şunu Hı -hı. yaz Bunu yaz gibi e, böyle bir yazı alalım şu, Biraz da bu, Hı -hı. bakın şu aydayız Şöyle yazı gelsin gibi Bir Hı -hı. isteğimiz yok Bir Hı -hı. de kendi gündemini oluşturuyor olması da güzel Bence kendi içinde yani Tabii. böyle eskiyi Hatırlatabilir de eskideki bir şeyden de Bahsedebilir Roboski yazısı öyle bir yazı Hı -hı. Mesela Hı -hı. bir zaman zaman aklımıza gelen Ama böyle unuttuğumuz ama mesela Roboski yazısı da çok başka Robotsky bir yerden yazısı bakıyor yazısı hani e, gündemde olan Hani o çok yazıldı çizildi falan Roboski yazısında tamamen o o köyde e, futbol takımı var ve futbol takımındaki altı kişi de o olayda hayatını kaybediyor. Futbol tarafından bakıyor. Şimdi öyle bir takım evet. yok. Evet. Yani onunla ilgili sadece o kadar kısa. Yani bu buradan bakan. Evet. evet onların da bir yaşamı vardı ve futbolda oynuyorlardı. Takımları da vardı. Başka köylerle maç yapıyorlardı. Evet. Ama şimdi ve e, kalan iki kişiyi de o onlarla ilgili anlatıyor. <gülüyor> evet Ayça Öğeler'in bir yazısıydı. <gülüyor> seslenmek gibi bir şey aslında belki de hani evet. küçük bir dürtme yaratmak her evet, şeyde evet. Bu arada kaç kişi çekirdek ekip? Onu merak ettim yani. Çok kalabalık yani. bir gruptan Geçenlerle bahsediyoruz ama bana... sabah ekip kim yani? <gülüyor> geçenlerde böyle bir soru geldi birinden bana. Direkt aklıma şeyden geldi. seçili e anlattım. Toplantılarda sürekli 7 çay kay... koyduğumuz için 7 <gülüyor> dedim böyle. Yok, <gülüyor> Sonra değil aslında. Yok daha fazla bir <gülüyor> ya 10 10 ve 15 arası değişiyor yani. <gülüyor> benim şu an düşündüm. 10-15. <gülüyor> 15'e kadar çıkabiliyoruz. Ama yani bunun bir yani grafiklerimiz de var. İşte diğer Hem yazıp hem de dergide bu ay ne yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım diye toplantılarımız var. O Hı -hı. her hafta yaptığımız düzenli. Şundan şöyle şey buradan bir yazı çıkabilir. Evet. Ya da o dediğimiz diğer sayfalarımızda böyle bir format buldum Alev'in yaptığı gibi. Ben komşusuyum, komşu, komşu komşu diye bir format olur mu acaba diye. Yani bunların geliştiği toplantılarda genelde bir on kişiye yakın oluyoruz. Hı hı. Yani çok disiplinli olmasa da sıkı bir çalışma gerekt gerektirdiğini söyleyebilirim. Yoğun ya da hani. Bun, ya bu çok rahat oldu sekiz aydan. <gülüyor> <gülüyor> <Yani, canım> için... <gülüyor> çok korkuyoruz şu anda. Ben ikinci sayıda <gülüyor> e, O yüzden Görüm. Şubat'ta çıkmış olabilir mi peki Mart sayısı? <gülüyor> Niye? <Ay, Ay>, Rehavetimiz <gülüyor> gitsin kırk beş gün üzerimizden. Şey, e, biraz uzun kalmasını istedik. Hani hı. Bayi'de de öyle evet. bir şey vardır. Hani biz bunu hep şey oldu Ocak'ta çıkacağız yeni yıla birlikte. Daha az da daha öncesinde Aralık'ta o, çıkıyorduk. Ocak'ta... Ben daha oldum da Kasım'da çıkıyorduk. <gülüyor> <Tabii> yani... <gülüyor> Öğretmenler günü falan konuşuyor Ne kadar gecikirse o kadar iyi aslında. <gülüyor> evet, <göreceğiz>. o... <gülüyor> <gülüyor> Ama periyot mezunu oturup Şimdi oturtmamız gerekecek. Evet. Yani ikinci ve üçüncü sayılarda ben onu görecek genç arkadaşlar. <gülüyor> Nisan diyoruz değil mi Faruk Bey? Bir Nisan. Tabi bundan sonra yani ay başında, başında. bahayede evet, olacak. Evet. Harika. Nisan'da. <gülüyor> Evet, Peki. Bir de tabii şey gibi olmasın böyle cesaret kırıyor gibi olmasın ama şimdi buradaki bu e, <gülüyor> kadro diyeceğim ama yan yana gelen yazarı da düşündüm, bir de bunlar sabit kalmayacak değişecek falan değişecek farklı işler gelecek. Ya onlar e, kapakta da hani gördüğünüz içindekiler gibi aslında orada içeride evet, evet var mı var. Evet. Daha sonra şu an biz de bilmiyoruz. <gülüyor> ya tabii orada olup ikinci sayıda olanlar da olacak yani <gülüyor> devam edecek olanlar da var ama ne bileyim bak. ...gidip başka birisiyle, bambaşka birle bir röportajımız olacak... ...o farklı bir isim olacak... ...ya da farklı bir isimden değişik bir yazı alacağız... ...yine foto belki fotoğraf altına başka birisi olacak... ...ya da birinin Aynen. başka bir özelliği çıkacak... ...hani fotoğraflarla başka bir şey yapacak... Hı hı. Yani, yani yenilenebilen, değişebilen bir mecra olması açısından da... ...bu yazarların değişken olması güzel zaten yani... hani evet. ...biz bir araya geldik, 30 kişi sürekli işte... ...tefrika yayınlar gibi dergi çıkaracağız hı hı. değil de... ...hani biz değişiyoruz, aramıza girenler oluyor, çıkanlar oluyor... Herkes için Metin Metut hani bu dergiyle ilgili konuşurken sürekli edilgenliğinden okurunun da dahil olduğu bir dergi olduğundan bahseder. Evet. Hani herkese açık bir mecran sonuçta de bizim o, dergimiz. Bir de okurun dahil olduğu dedi. o son sayfamız hatta bir bilmiyorum gelecek yazılara ve şeylere göre bir ya da iki sayfayı da tamamen okura ayırmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Bu hep zaten var olan bir şey. Hani mizah dergilerinde de olan bir şeydir. Ee, hani baktığınız arka sayfa var. Gırgırda yani çiçeği burnundalar vardır. Yani halen evet. de yumurtalar var. Evet. Uy Uykusuz'un başka bir sayfası var. Böyle bir gelenek var. Ki ben de oradan gel, ya şey yaptığım için geldiğim için ben de yazı göndererek dediğim gibi Öküz'e benim bir yazım yayınlandığında gittiğimde gördüğümde çok heyecanlanarak. Hani bu işlere öyle bulaşan biri olduğum için önemli öyle bir sayfamız olacak. O da aslında bağımsız Hı -hı. derken sadece bundan bahsediyordum. <gülüyor> <gülüyor> Çeviremedim ama yani okuyucunun katılabildiği. Dolayısıyla Tabii yani... ki... hayvan dergisinde bizzat yaşadım. Yani ben öyle katıldım. Aynı şekilde e, Emrah Serbest öyle katılmıştır. Hayvan dergisi mesela Emrah da şey, Ankara temsilcimizdi bizim. O güzel röportajlar gönderiyordu, bir şeyler yapıyordu falan. Sen de bizim Ankara temsilcimiz oldu dedi. De, de. <gülüyor> öyle devam mi? etti. Yani böyle onun için bir, bir, bir sürü daha yeni yeni kişiler çıkacaktır yani. Dergilerin de kendi çıkardığı kişiler, yazarlar oluyor. Hmm. Evet. Bir de bu arada bir internet... Son e, soru belki. Kısaca ondan bahsedebiliriz. Daha web kısı henüz aktifi olmadı ama Martı bekliyoruz Mar evet evet <gülüyor> onu da Martı bekliyoruz ha, Mart harika. sayısı olduğumuz için o da muhtemelen akışı etkileyecek diye tahmin ediyorum yani hem editöel manada hani sizin <gülüyor> için hem de size ulaşacak insanlar manada Twitter hesabımız evet. ve Facebook hesabımız şu Hı. an aktif Hı -hı. yani ot dergi ot dergi, diye. E, ot, ot dergi <gülüyor> diye ot demiyorum ot dergi diye onu da zaten yazdık ot var mı diye İstemezsek sıkıntı <gülüyor> olmasın diye <Evet>. espriler <gülüyor> yapılmaya başlandı. Çok yani, konuşuldu. Ama yani. <gülüyor> bir de dediğiniz gibi hani ot bir internet sitesi var <gülüyor> orada da hani bizim dışımızda hani teknik kısım var sonuçta onu yapılması gerekiyor. <gülüyor> O, o, da o aşamada yani. Evet, evet. O, yani. Ama size ulaşmalar için bir şekilde siteyi de beklemeye gerek yok Yok yok yani, yani Twitter ve şu an Facebook üzerinden şey yapabilirler. Hatta derginin şeyinde, küyesinde yazdığımız <gülüyor> şeyimiz de var. Oraya da mail ya da evet. gönderebilirler. Hı. Yani bakıyoruz. Evet müzik projenizi de merakla bekliyoruz. Evet o da o olacak da yakın söyleyeyim. zamanda. Ondan da bahsedilsin. Yani <gülüyor> e, o da arkadaşlarımızın büyük... Bir... ...ortaya attığı diyelim ve güzel bir evet. proje... ...yani Aslında belki edelim. çok kısaca bahsedebiliriz evet, evet. evet onun da sürprizi var yakın zamanda gelmiş olacak o da <gülüyor> ee, her sayının e, bir müzisyeni olacak ve e, her müzisyen müzisyen müzik topluluğu vesaire bu, amatör de olabilir profesyonel de olabilir çok fark etmez aslında bizim için ne olacağı ama hani, <gülüyor> böyle güzel bir müzik çıkmış olacak ve o da belki ot dergi için yapılmış olacak ya da ot dergiden ilham alınarak yapılmış olacak diyoruz onun içinde yani dergiyi çıktığında götürüp e, dergimiz bu yani bir, ...bir bakın bakalım Hı -hı. ne yapabiliyorsun hem yani ...size hissettirdiği nedir... ...bununla evet. ilgili kısa da olsa, küçük de olsa... ...bir parça, yani bir şarkı... Aynen. ...bunun bir şarkısı olsun ay... ...yani evet. o derginin bir şarkısı olsun... ...dergiye Öyle bir, bir müzik işi gibi düşünüyoruz... ...aslında bunun kendi... <gülüyor> ya ...çünkü zaten müzikten evet. de çok ayrı değil... Ee, ...yani Deniz Durkan'ın, dilmeleri ...hani müzik sayfalarımız da olan... Hı -hı. ...sayfaları da evet, olan bir evet, dergi... heyecan evet, evet. verici ve yoğun... Hemen öyle tek seferde de bitirilecek dergilerden de değil. İnsan taşımak da istiyor yanında. Da ayrıca söyleyelim. Hararetle tavsiye ediyoruz. Evet. Alev Duman, Seçit Yükkan ve Faruk Kaya bizlerle beraber de ot dergisini konuştuk. Mart sayısı yayınlandı. Nisan 1'e kadar da bayilerde olacak. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.